Açık evet Açık Radyo burası 95.0 AçıkRadyo.com.tr'de bizim internet adresimiz Ferhat Kentel ayrılmak durumunda kaldı ben Deniz Ömer Madra yürütüyorum bu uzatmalı programımızı ve biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi yaşam için yasa, yasa inisiyatifi Sokakta yaşayan hayvanlar için bir ayı aşkın bir süredir yanılmıyorsam 34 gündür direnişe de devam ediyor. Fakat e, siyasetçiler katliamı ve tecridi meşrulaştırmaya çalışırken sosyal medyada da katliamı tasarlayanların hayvan düşmanlığını yayma çabaları sürüyor diye de Yeşil Gazete'de yayınlanmış. 4 gün önce yayınlanmış bir yazı vardı gerçek adalet çağrısı var diye yani bu hayvanlara yönelik şiddet vakalarına dikkat çekiyor yaşam için yasa inisiyatifi ve hepimiz özgür olana dek hiçbirimiz özgür değiliz diyor aktivistler şiddetin cezasız bırakılmasına da tepki gösteriyorlar. Şimdi bu konuyu bu önemli konuyu da konuşmak üzere iki konuğumuz var. Yasa, yaşam için Yasa inisiyatifinden Öykü Yağcı ve İzmir Barusu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan ve Gönüllü Savunmacı Avukat Melike Özdemir balığı ile beraberiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet bize durumu son gelişmelere kadar genel bağlamını ve nereye doğru gidildiğini de biraz özetlerseniz çok mutlu olacağız. Çok sayıda bilgi bilgi kararması da var tabii evet. işin içinde. Onun için bunun biraz aydınlatıcı bir yayın yapabilirsek çok iyi olur dinleyicilerimiz evet. için. Bildiğiniz gibi aslında biraz daha geri plandan çok kısa bir özet geçebilirsek son 3 yıldır hayvanlara yönelik saldırılar sosyal medyadan artan bir manipülasyon görüyoruz. Yerel seçimlerde pek çok gerici siyasi partinin AKP başta olmak üzere sokak köpeklerini hedef göstererek bunu tam bir seçim propagandası haline getirdiğini bir vaat seçim hali olarak gösterdiğini gördük. Fakat halkın, halkın gözünde de bunun aslında hiçbir karşılığı olmadığını gördük yerel seçimlerde. Ciddi bir yenilgiyle de karşılaştılar. Şimdi ise en son 23 Mayıs'ta sokakta yaşayan hayvanları tecrit ve katliama Götürecek olan bir yasa tasarısı hazırlandığını, bunun da Tarım Komisyonunda görüşüleceğini söyledikleri anda, elbette tüm Türkiye ayağa kalktı. Biz de İstanbul, Ankara, Antalya ve Alanya'daki eş zamanlı nöbetlerimize o zaman başladık yaşam için yasa inisiyatifi olarak, Hayvan Yaşam Özgürlük Platformu, Antalya Vegan Platformu ve Alanya Vegan grupları ile birlikte. Direnişimizi hala sürdürüyoruz. Bugün 35. günü geldiğimiz noktada toplumun çok büyük bir tepkisi var. Sadece bu illerde değil diğer illerde de ve hala da eylemler yapılıyor, mitingler yapılıyor. Sadece hayvan hakları savunucularından değil insan hakları derneklerinden tutun da çocuk hakları ile ilgilenen platformlara kadar ve diğer e, uzman meslek örgütlerine kadar aslında resmi açıklamalar yapıldı. Konunun birinci muhatapları kısırlaştırmanın, aşılamanın ve yerinde yaşatmanın aslında gerçek bir çözüm olduğunu ve bugüne kadar... 20 yıldır yapılmayan yasal yükümlülükleri yerine getirmediğini belediyelerin, Tarım Bakanlığı'nın ve aslında iktidarın ve meclisteki milletvekillerinin bu cezasızlık ve adaletsizlik sistemini nasıl sürdürdüğünü hem bu nöbetlerde hem bu resmi açıklamalarda ortaya koyuyoruz. Fakat ciddi bir bütün bu gerçeklerin bilinmesine rağmen iktidar tarafından bilinçli bir şekilde yürütülen algı kampanyası var köpeklere karşı. Ve kamuoyunu yanlış bilgilendiriyorlar e, bilinçli olarak. E, bunun bir örneğini e, kuduz vakalarının arttığına dair e, söylemlerde gördük bundan birkaç hafta önce. E, ve bu sebeple de Şanlıurfa'da da e, pek çok köpeğin bir gecede toplanıp daha henüz kuduz raporları bile halkla paylaşılmadan, henüz köpekler karantinaya bile alınmadan yani resmi usullere göre bile e, uygulanmadan hayvanların katledildiğini gördük Yozgat'ta benzer vakaların ortaya çıktığını iddia ettiler ama hiçbir veri paylaşmadılar kamuoyuyla sonra da zaten Şanlıurfa'da kuduz vakası olmadığını söyleyerek Valilikleri ayaklandırdılar ve sadece birkaç troll çetesinin tepkileriyle hatta bugün görüyoruz ki belki bunu daha da detaylandırırız sonra sadece hayvanlara değil bu düşmanlaştırıcı dille birlikte kutuplaştırıcı dille birlikte yani hayvan korumacıları hayvan hakları savunucularıyla hayvanlar ile yurttaşları çocukları karşı karşıya getiren bu düşmanlaştırıcı dil ile e, toplum içindeki hayvan düşmanları da cesaretleniyor. Şiddet fiillerini sadece hayvanları değil hayvan hakları savunucularına yönlendiriyor. Daha geçen gün e, demirle dövülerek yaralanan kanlar içinde bir hayvan e, gönüllüsü gördük. Haberleri oldu. E, nöbetimizde, nöbetimiz normalde çok güzel, çok barışçıl ve... E, çok pozitif geçmesine rağmen halktan çok pozitif geri dönüşler almamıza rağmen e, ufak bir e, taşlı saldırı denemesi girişimi de oldu bize. Ve Türkiye'de de görüyoruz e, öldürülen e, hayvanseverler dahi oldu maalesef. E, yalnızca e, şu anda manşetlerde toplumdan gelen tepkiler sonrasında sadece manşetlerde e, saldırgan sokak köpekleri görüyoruz. E, Toplanıp öldürülecekmiş gibi yansıtılıyor. Zaten bunu da hiçbir surette kabul edilemez buluyoruz. Ancak manşetlerin altına satır aralarına indiğimizde bakıyoruz ki liste çok uzun. Toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve farklı bulaşıcı hayvansal hastalıkları taşıyan, beslenme zorluğu çeken, güçten düşmüş barınakta kalma ve sahiplendirme imkanı olmayan, saldırganlığı artmış ve edinmeyen edilmeyen, farklı ırklarda vahşi bir almış köpekler diye liste bir türlü bitmiyor. Yani bu hasta ve yeme bozukluğu olan köpekler tedavi ve bakımla iyileşebilecekken, güçten düşmüş köpekler ömürlerini sevdikleri, bakıldıkları sokaklarda, güvenilir yuvalarda tamamlayabilecekken, İnsan kaynaklı travmalar yaşayan ve o saldırgan diye insanları tetikledikleri o köpekler, gönüllüler ve hayvan davranışı uzmanlarınca veteriner hekimlerce huzurlu bir hayata yeniden döndürülebilecekken, ve çocuklar ve yetişkinlerle aslında çok güzel bir bağ ve dostluk kurabilmesine rağmen zorbalar tarafından aslında işkenceyle psikolojisi bozulan ve yasaklı, vahşi, tehlikeli ırk olarak bahsettikleri tüm o köpekler ki şu anda barınaklarda esert altında ölüme mahkum ediliyorlar çıkardıkları yine yönetmeliklerle. Özenli sahiplendirme programlarıyla yeniden yuva bulabilecekken toplu halde ve yine yıllardır yaptıkları gibi ama kamuoyundan gizledikleri gibi kapalı kapılar ardında türlü bahanelerle öldürülecekler. Şimdi bu çok ciddi bir e, risk. Bunu yıllarca yaptılar evet ve bunu hayvan hakları savunucuları ifşa etti ama bugün geldiğimiz noktada bunu gerçekten de resmi bir kılıfa, kılıfa sokuyorlar. Şu anda yasa tasarısı yasalaşmadan bile Türkiye'nin dört bir yanında köpekler toplatılmaya öldürülmeye başlandı göz göre göre halkın tüm tepkilerine rağmen. Eğer bu yasa çıkarsa Türkiye'de nasıl bir kan gölüne döneceğini hayal bile edemiyoruz. Biz hiçbir hayvanın yaşam hakkına dokunamayacaklarını halk olarak sokaklardan meclisten haykırıyoruz. Bizim ekiplerimizin bir ayağımız sokakta bir ayağımızda meclis görüşmelerinde ve bunu 15 yıldır meclis görüşmelerine de giderek ne yapılması gerektiğini, neyin gerçek çözüm olduğunu tüm hak unsurlarını değerlendirerek hayvan hakları bağlamında bunları sunduk. Sadece biz değil, uzman meslek örgütleri de sundu. Ve aslında ne yapacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Yani ben bir de şeyi evet. sormak istiyorum. Yani evet. birkaç tane de çok çarpıcı örneğe rastladık. Yani evet. Urfa'ya giden hak ha. savunucularının evet. gözaltına alındığını onu sormak istiyordum. Yani yaşama tutunan Atiler Derneği Başkanı Buket, Buket Özgün'ün Özgün. evet. barınaktan tutanağa karşılığı çıkardığı köpekleri Ankara'ya getirdiği için tutuklandığı gibi e, akıl almaz bir olay yaşandı evet. ve bunun hukuki yönlerini de belki e, bir da sormamız iyi olur. Evet. Yani hayvan katilleri serbest bırakılırken evet. hayvanların yaşam hakkını savunanlar cezalandırıldı. Bir de mesela Ufa'da Büyükşehir Belediyesi Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Kuduz karantinası veya karantina bölgesinden evet. gelen herhangi bir hayvan bulunmamaktadır diye de açıklama evet. yaptı. Böylesine tuhaf durumlar var. Bu, bu hukuki meseleyi nasıl halledeceğiz? Bir de çok önemli bir şey Diyarbakır ve Mardin'deki orman evet. yangınlarındaki devam ediyor onun yankıları ve etkileri ve direniş. Hı hı. Orada da yani yüzlerce canlı hayatını kaybettiği insanları, hayvanları ve bitkileriyle evet. yani bakım almaları gerekirken oradaki yaralı hayvanlar da tedavi edilmek yerine evet. mezbaalara gönderildi diye Kesinlikle. sizin yaptığınız evet. gene açıklamadan öğrendik. Yani evet. bu hukuki durumu nasıl yürüteceğiz diye de bir merakla soruyorum. Melike sen yanıtlamak ister misin? Hani sonra eklemem olursa eklerim oldur tabi şimdi evet aynen söylediğiniz gibi hayvan katilleri tecavüzcüleri e, maalesef dışarıdayken e, aslında hiçbir şekilde yargılama sürecinde gerçek anlamda hak ettikleri cezaları alamıyorlarken e, hayvan hakları savuncuları hayvan özgürlüğü savuncuları ya da gönüllüler e, hayvanlar için çalışanlar e, bir yargı tehdidi altında bırakılıyor aslında e, hukuksuzlukların görünür kılındığı artık daha önceden mesela bir şeylere bir kılıf uydurma adı altında bir şeyler yapılabiliyordu ama artık ona bile bazen gerek kalmıyor. Sosyal medya adaleti dediğimiz bir şey var maalesef bu aralar artık. Sosyal medyadaki tepkilere göre bazı kararlar verilebiliyor. Sosyal medyanın o yüzden biz kullanımını ve önemini de aslında bir yandan da önemsiyoruz maalesef ki. O yüzden aynı dediğiniz gibi normalde hayvana Yavru bir hayvana ya da herhangi bir hayvana dakikalarca işkence eden, tecavüz eden faillerin almadığı cezaları hayvanseverler alabiliyor. Bu gerçekten geldiğimiz noktayı özetliyor aslında. Dosyanın avukatı olmadığım için çok fazla ayrıntılı bilgilendirmem vermem doğru olmaz ama tamamen bu yönde bir algı operasyonlarının bir parçası olması Önemli oluyor bu durumlarda. Ee, şimdi 2021 yılında bir yasa değişikliği yapıldı. Öykünün de bahsettiği gibi biz zaten yıllardır meclise gidip geliyoruz e, ve anlatıyoruz da çözüm önerilerini. 2019 yılında da Meclis Araştırma Komisyonu raporu e, var elimizde. 2019 yılında kurulan bir Hayvan Hakları Meclis Araştırma Komisyonu var. E, bu raporda da zaten en başından beri söylenen ve çözüm önerisi olarak sunulan ve mecliste de grubu bulunan 5 siyasi partinin de altına imza attığı tek çözümün kısırlaştırma olduğunu ifade eden e, çözüm önerileri var aslında. E, şimdi biz 2004 yılında çıkan kanunu hiçbir şekilde uygulamayıp şu an katliam çağrıları, öldürme çağrıları, tecrit çağrıları, hayvanların hapsedilmesini ve öldürülmesi gerektiğini tartışamayız. Zaten buna hiçbir şekilde izin vermiyoruz. Evet. Bu zaten yaşam hakkının tartışma konusu yapılmasına zaten izin vermiyoruz. Ve bunu kabul etmiyoruz hiçbir canlı için. Ancak zaten çözüm de bu değil. Sonuç itibariyle 2004 yılında da 2004 yılının öncesinde de daha doğrusu belediyeler ile zaten zehirlemeler, öldürmeler yapılabiliyor. Tırnak içinde yasaldı bunlar. Ee, zaten bu öldürme yöntemi aslında bir nebze olsun denendi. Ama hala popülasyon sorununu konuşuyorsak zaten bunun çözüm olmadığı çok çok açık. Ki çözüm olsa bile yine dediğim gibi yaşam hakkını kesinlikle tartışmaya açmıyoruz. Hayvanların hak ve özgürlüklerini tartışmaya açmıyoruz. Başka bir yol mümkün. Ancak bunu bilmelerine rağmen algı operasyonlarıyla hayvanlarla insanları karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Tıpkı başka diğer konularda olduğu gibi yine bir türcü sistemin aslında bir yansımaları Diyarbakır'da Mardin'de yaşanan olaylarda mesela yangında kurtarılan hayvanlar. E aslında kurtarmışken canlarını resmen ölümlerden ölüm beğenme mantığıyla e, kesimhanelere gönderiliyorlar tırnak içinde telef olmamaları için bedenlerinden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için bu türcü bakış açısıyla aslında bizim mücadelemiz e, insan merkezli bakış açısıyla aslında mücadelemiz çünkü bu doğa yalnızca bize ait değil bu doğa insanın tahküm altında kaldığı sürece zaten e, bu tür doğal olayları da doğal afetleri de artarak katlanarak yaşamaya da devam ediyoruz dediğim gibi tek ve etkin olan bir çözüm kısırlaştırma Aslında ama bunu yıllardır uygulamadılar belediyelere yaptırım istedik. Onun yerine 2021 yılında çıkardıkları e, kanunla hiçbir neredeyse hiçbir talebimizi görmezden gelerek bir de belediyelere sanki 2004 yılından beri zaten açmak zorunda, kurmak zorunda değilmişler gibi bakım evi e, kurma zorunluluğu sürelerini uzattılar. Kısılaştırmaya ilişkin e, aktif ve etkin bir yol başlatmadılar. Aslında 2019-2020 yılında daha de 2004 yılından beri yapmadılar ama son 3-4 yılda zaten Zaten bu yaptıkları bizim verdiğimiz çözüm önerilerini gerçekleştirmiş olsalardı zaten sokakta yaşayan hayvanların da hiçbir problemi de kalmayacaktı. O yüzden algı operasyonlarıyla son 3-4 yıldır köpekleri bir tehditmiş gibi gösterip bir nefret söylemleri yayılıyor maalesef sahte hesaplarla sayıları çok fazla değil ben bunu görüyorum ve yaptıkları etkinliklerden de ortaya çıkıyor zaten ama dediğimiz gibi sahte hesaplarla sanki çok fazla olay varmış sanki olaylar çok yüksek boyutlardaymış öykünün dediği gibi kuduz vakaları çok artmış gibi gibi maalesef gerçeğe aykırı haberler de yayınlanıyor. Yani o yüzden ben... bizim en büyük mücadelemiz bu algı operasyonlarıyla evet. bir yandan da. Zaten dediğimiz gibi önceden beri yapılması gelen... Kanunu uygulasalardı. Zaten bu aşamada olmayacaktık. Nefret söylemleri bu önceden denenen bir yöntem aslında. Yani öykünün de bahsettiği gibi zaten yıllardır sokakta yaşayan köpekleri aslında toplayıp hapsetmek e, istiyorlardı. 6. madde var 5.199 sayılı hayvanları koruma kanunu. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların. E, alınması yalnızca kısırlaştırma, tedavi, rehabilite edilme, kayıt altına alınma gibi işlemlerle gerçekleştirilip daha sonra alındıkları ortama geri bırakılmaları esastır şeklinde bir düzenlemeye sahiptir 6. madde. Yıllardır zaten bu maddeye saldırılar gerçekleşiyordu. Köpekleri sokaklardan e, toplamaya çalışıyorlardı. Birlikte yaşam kültürümüze aykırı şekilde e, onların özgürlüklerini, haklarını, yaşam haklarını ellerinden almaya çalışıyorlardı. Ama biz hiç mücadelede vazgeçmedik. Hiç pes etmedik. Ee, yıllardır dediğim gibi meclise gidip geliyoruz. Her Bu altıncı maddeye yönelik saldırı gerçekleştiğinde. Dolayısıyla bu yeni bir aslında saldırı değil. Yeni olan tek şey algı operasyonları. Birkaç yıldır e, kendi e, hesaplarıyla toplumda bir infial yaratmaya çalışılması, toplumda bir nefret söylemi ve şiddetin teşviki söz konusu aslında. Bireysel silahlanmayı savunan insanlar e, hayvanların da öldürülmesi gerektiğini söylüyorlar. E, ve bu sanki ifade özgürlüğü kapsamındaymış gibi tartışmaya açılıyor. Şiddet, nefret içeren söylemler ifade özgürlüğü kapsamında değildir. E, kimse de kusura bakmasın tekrarlayacağım bu cümlemi. Sokakta yaşayan hiçbir hayvanın da ne toplama kamplarına, ne ölüme, ne hapse e, göndermeyeceğiz. Buna da izin vermeyeceğiz. Çünkü birlikte yaşam mümkün. Biz bunu yüzyıllardır yapıyoruz. E, bu bizim kültürümüz. E, başka dünyadaki başka ülkeler. E, ve biz bu kültürü devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. E, hayvan katillerine, hayvan tecavüzcülerine vermedikleri cezaları hayvanseverlere, hayvan hakkı savuncularına vererek bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Peki ben bir de şeyi algı operasyonu demişken belki e, öyküye sorabilirim. <gülüyor> Bunda algı operasyonu son derece önemli bir şey. Yani fake news diye adlandırılan batıda da yalan haberlerin kasıtlı olarak yaygınlaşması ve yaygınlaştırılması işte bu dijital çağda çok etkili bir şey aracı o silah olarak da kullanıldığını görüyoruz. Bu şey de e, uzun boyu tartışılıyordu ötenazi yani daha doğrusu uyutma gibi bir kelime kullanılarak çok yaygın bir kampanya yapıldı. Bunun da algı operasyonunun bir parçası olduğunu söyleyebilir miyiz? Ha mesele yok uyutacakmışız zaten diye düşünebilir mi? Ee, Tabi bu da aslında dilimizi nasıl kullanmamız gerektiğini e, ya da dilin nasıl kullandığını, dilin nasıl bir silah olarak kullanıldığını bize çok iyi gösteriyor. Çünkü uyutma, ötenizi altında e, vurgulanan şey aslında öldürme, katletme. E, ayrıca ötenizi tıbben e, iyileşme vakası olmayan ve kişinin alınarak anılarak... E, yapılması gereken bir uygulama olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'de zaten buna izin verilmiyor insanlar açısından. Bunun bu şekilde yansıtılması da aslında hayvanları huzurlu bir ölüme e, yollayacağız. Ama ölüm kelimesi de kullanılmadığı için e, bir daha uyanmayacakları gerçeğini aslında çok ciddi bir şekilde gizliyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği de e, çok e, güçlü bir açıklama yayınlamıştı bu ilk tasarıyla ilgili vurgular yapıldığında öldürmeyeceğiz, yaşatacağız dediler ve bunu hala yineliyorlar. Ee, yine geçen gün bir röportajlarında dile getirdiler. Sadece ötenazi kavramı da değil, e, saldırgan köpek diye bir e, kavramda e, inatla vurgulamaya çalışıyorlar. Yayınladıkları görüntülerin neredeyse tamamı e, ya yurt dışından ya da tetiklenmiş köpekler ya da belirttiğiniz gibi dijital unsurlarla aslında manipüle edilmiş. Yani köpek orada yokken köpeğin dahil edilebildiği fotoğraflar, görüntüler kullanılıyor. Bunun bir diğer bir manipülasyon da biraz önce bahsettiğimiz gibi kuduz vakaları. Bunun neden bilinçli bir şekilde algı yönetimi olduğunu da şu şekilde net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kendisi Türkiye'nin bir kuduz riskli ülke olduğunu işte Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye konusunda uyardığını dile getiriyor ama bunlar doğal uyarılar, tüm ülkeler için geçerli olan uyarılar ve asıl kendi raporları Kuduz'un evcil ve yaban hayvanlarda Kuduz'a karşı aşılama, oral aşılama projesiyle Avrupa Birliği'nden aldıkları fonla ciddi anlamda düştüğünü gösterirken şu anda Türkiye'de kuduz riski var. Kuduz teması risk sayısı çok yüksek diyerek aslında ciddi bir şekilde yanıltıyorlar. Kuduz teması risk ne demek? Sokakta gördüğünüz bir kedi sizi yanlış, yanlışlıkla ya da bilinçli bir şekilde kendini savunmak için tırmaladı diyelim. Siz hastaneye gittiğinizde hemen kayda geçiyorlar. O kedinin ne kedinin kuduz olduğunu gösteriyor ne de sizin kuduza yakalandığınızı gösteriyor. Şu anda mesela kendi Tarım Orman Bakanlığı'nın 2023 raporuna göre yani son derece güncel rapora göre 2018'de yabani hayvanlarda kuduz sayısı yani pozitif numune sayısı 16 iken bu yapılan aşılama projesiyle 6'ya düşmüş durumda 2023'te. Kuduz'dan ölen insan sayısı ile ise 2015'te 2 iken 2016'da 3 iken 2020'de sadece 1. Yani Türkiye'de kuduzdan ölen insan sayısı 2020'de bir. Yani şunu görüyoruz aslında kuduz bahanesi de tutmadı. Yani ve saldırgan köpek konusunda şunu da eklemek isterim. Ee, herhangi bir insana karşı havlayan ya da kendi e, alanını korumak isteyen ya da aslında insanlardan yaşadığı travma sebebiyle kendini savunmak isteyen ve sadece havlayan bir köpeği bile saldırgan deyip şikayet eden yurttaşları hemen gelip köpeği toplayabiliyorlar. Ve bu saldırgan tanımı da aslında iyice muğlaklaştırıyor. Mesela anatomisi bozuk köpek ne demek? Hani buna bunu kendi röportajlarında söylediler. Bu demek oluyor ki aslında hasta, engelli veya zayıfladığı için ya da uyuz sebebiyle anatomisi bozulmuş olabilecek köpekler bile her an toplanacak. Yani İlk defa e, öldürmekten, açık açık öldürmekten 20 yıl sonra öldürmekten bahseden bir süreçteyiz. E, bir de şunu eklemek isterim. E, tek çözüm kısırlaştır aşılat yerinde yaşat. Ancak şunu yıllardır dile getirmemize rağmen evlerde, internette, kırsalda ve üretim çiftliklerinde üretim ve hayvan ticareti durdurulmadığı, yasaklanmadığı takdirde hayvan terk etmeyinin ...takibi yapılamadığı takdirde ve bu fiillere e, komik cüzi para cezaları verildiği takdirde aslında e, bu e, sorun olarak iddia ettikleri e, durumu kendileri tetiklemeye devam edecek. Çünkü, çünkü burada ciddi bir rant var. Hala Türkiye'de e, Kangıl üretim çiftlikleri, Akbaş üretim çiftlikleri ve güzellik yarışmaları gibi e, etkinliklerle üretim, ticaret e, ve güzelleştirme e, devam ediyor. Ee, bu köpekleri sorun olarak e, nitelendirmeli bile, nitelendirmeleri bile başlı başına bir sorun. Hatta bunu ulusal güvenlik tehdidi sorunu olarak nitelendiriyorlar ve Türkiye'de sanki ekonomik, kültürel başka hiçbir sorunumuz yokmuş gibi gerçekten de koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir aydan fazla süredir e, sokak köpekleri sokakta yaşayan köpekler e, Türkiye gündemini meşgul ediyor. Türkiye'de tek sorunumuz buymuş gibi yansıtılıyor. Ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan e, meclis kürsüsünden e, bizim merhametimizi kimse sorgulamasın diye tehditkar söylemlerle hayvan hakları savuncuları, hayvan severleri e, hedefe koyuyor. Biz Tüm türler için merhamet değil adalet istiyoruz ve hayvanların şu anda köpeklerin kimsenin merhametine kalmasın. Adalet tek bir kişinin iki dudağının arasında çıkacak keyfi talimatnamelerle kaybolmasın diye aslında hak savunculuğu yapıyoruz. Melike'nin de dediği gibi hiçbir hayvanı köpekler olsun inekler olsun biz bu süreçte tüm hayvanların hakkını savunmaya ve e, hayvan haklarını anayasal haklar bağlamında ileri taşımaya devam edeceğiz. Haklar geriye gidemez, kazanılmış haklarda kaybedilemez. Bunun için mücadele ediyoruz. 20 yıldır yapmadıkları yasal hükümlülükleri yerine getirmedikleri için suçu köpeklerin üzerine atamazlar. Buna izin vermiyoruz. Sokakta da halkla birlikte hala meclise sesleniyoruz. Çok daha güçlü bir sesle. E, halkın sesinde meclise taşımaya devam edeceğiz. Çünkü e, yürüttükleri nefret ve şiddet kampanyasının görüyoruz ki bu 34 günde yaptığımız görüşmeler, bildiri dağıtımları sırasında e, halkın nezdinde hiçbir karşılığı yok. Yüzyıllardır bu köpeklerle beraber yaşıyoruz, yemeğimizi, suyumuzu, ekmeğimizi paylaşıyoruz, her gün işe giderken selamlaşıyoruz, beraber yürüyoruz. Bu köpeklerin tıpkı bizim gibi özgürce, sağlıklı ve güvende yaşama hakları için mücadele vereceğiz. Çocuk hakları, insan hakları bir bütündür, hayvan hakları bir bütündür. Hiçbirini dışlamadan, geride bırakmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Evet galiba süreyi de dolduruyoruz bu şekilde. Yani çok teşekkür ederiz Mesele sadece köpeklerden ibaret değil evet. gayet açıkça sizin de söylediğiniz, verdiğiniz örneklerde olduğu gibi kedilere ve evet. başka silahlarla vurulan yunuslara kadar uzanan bir hayvan katliamının evet. da örnekleri görülebiliyor yani. Evet. Ee, ama bunun mücadelesini de yap, yapıyorsunuz. O anlattığınız için çok teşekkürler. Eğer eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa burada bitirelim isterseniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Evet, Sağlık. Biz de çok teşekkür ederiz yayın için. İyi yayınlar.